baş yaşam için teknoloji. Merhaba. Birleşmiş Milletler İklim Zirvesinde veri olarak kullanılması için hazırlanan İklim Eylemi ve Destek Eylemleri Raporu Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi'nin başlangıcından bu yana gerçekleşen ilerlemelere dikkat çekiyor. Raporun hükümetlerin ulusal katkı beyanları olarak bilinen ulusal iklim eylem planlarına 2020'ye kadar hazırlamalarına yardımcı olabileceği söyleniyor. UNFCCC yönetici sekreteri Patricia Espinosa önümüzdeki iki yıl bütün hükümetler ve devlet dışı aktörler mevcut çerçeveden faydalanmak ve ihtiyacımız olan değişiklikleri yapmak adına önemli bir fırsat kapısı açıyor diyor. Ayrıca iyi haberse işin büyük bir kısmı başladı. İklim değişikliğinin varoluşsal tehdidini ele almanın ...aciliyeti göz önünde bulunduruluyor. Ayrıca eyleme geçmek için sağlam bir temel ancak eylemin hızı çok yavaş ve hızlanması gerekiyor diye de eklemiş. Rapor kısa bir dengelenme döneminden sonra küresel sera gazı emisyonlarının artmaya devam ettiği yönünde uyarıda bulunuyor. Bazı alanlardaki ilerlemelere rağmen hükümetlerin ulusal iklim eylem planlarının yetersiz olduğu söyleniyor. İklim değişikliğinin etkilerinin ve yarattığı tehlikelerin arttığına dair bildirimde bulunan birçok ülkeden acil harekete geçilmesi gerekiyor. Yeni Birleşmiş Milletler raporu ülkelerin iklim eylem planlama, finanse etme ve uygulama, izleme ve değerlendirme için kurumsal düzenlemeleri hızlandırdığını ve emisyonları azaltma ve iklim değişikliğine uyum sağlama eylemleri portföyünün de genişlediğini gösteriyorlar. Espinosa, iklim zirvesi dünya çapındaki hükümet ve iş dünyası liderlerini konuşmaktan daha fazlasını yapmaya, sera gazı emisyonlarını azaltmanın nasıl katkı sağlayacaklarını ve iklim değişikliğinin etkilerine nasıl uyum sağlayacaklarını belirtmeye ve ısınmayı 1,5 derecenin altında güvenle tutmaya çağırıyor, dedi. İklim krizinin etkileri ise her geçen gün artıyor. Dünyada her gün yaklaşık 200 canlı türünün yok olduğu 6. kitlesel yok oluşun şu anda ortasındayız. Son 44 yılda canlı popülasyonlarını %60 azaldı. 1 milyon canlı türü yok olma tehlikesiyle karşı karşıya. İklim krizi yüzünden göçler artıyor. Sadece 2018'de dünyada 17 milyon insan göç etti. 2008-2018 arasında bu sayı 265 milyonu buldu. 2050 yılında 200 milyon insanın göç etmesi bekleniyor. Dünyadaki yoksul bölgeler karbon salımının sadece %10'unu gerçekleştirdiği halde iklim krizinin yükünün %75'ini sırtlayacak. 2100'de deniz suyu seviyesi 2 metreye kadar yükselebilir. Bu durumda milyonlarca kişi yaşadıkları yerlerden göç etmek zorunda kalacak. Türkiye'nin de içinde bulunduğu Akdeniz Havzası'nda son 900 yılın en ağır kuraklığı yaşanıyor. Bunlar iklim krizinin etkilerinden yalnızca birkaçı. İsveçli 16 yaşındaki iklim aktivisti Greta Thunberg, 2018 yılının Ağustos ayından itibaren her cuma günü parlamento önünde iklim krizine dikkat çekmek için okul grevine çıkmıştı. Tek başına başladığı bu göreve kısa sürede dünyanın dört bir yanından çocuklar ve gençler de ortak oldu. Her cuma kendilerini yaşanabilir bir gezegen bırakılmasını talep eden çocuklar ve gençler okullarından bir gün feda edip okul grevine çıktılar. Şimdi ise... 20 Eylül tarihi için geri sayım başladı. Bu sefer yetişkinler de dünya çapında iklim grevine destek veriyor. Ya sıfır karbon ya sıfır gelecek diyerek yola çıkan Fridays for Future Türkiye ekibi ise biz de çocuk, Türkiye'den çocuklar tarafından başlatılan varoluş çaresine kulak veriyoruz. Ve 20 Eylül'de hep birlikte greve çıkıyoruz diyor. 20 Eylül'e kadar konuyla ilgili birçok etkinlik de var. Etkinlikler sıfırgelecek.org.org. ...internet sitesinde bulunabilir, takip edilebilir. Türkiye'nin ekoloji alanındaki ilk büyük dijital kütüphanesi olma özelliği taşıyan ekoloji arşivi erişime açıldı. Ekoloji Kolektifi Derneği tarafından hazırlanan kütüphanede 20 binin üzerinde kaynaklara telif haklarına uygun olarak açık erişime ulaşılabiliyor. Arşivde özel koleksiyonlar içerisinde Türkiye Çevre Hukuku'nun önemli isimlerinden Noyan Özkan'ın koleksiyonu da var... Özkan'ın belgeleri, arşivleri, dosyaları arşivde kullanıma açık. Türkiye'de kent ve çevre koruma alanında büyük bir arşiv özelliği taşıyan online kütüphanede basılı kaynakların dijital kopyalarının yanında geçmiş yıllara ait gazete küpürleri, savcılık kararları, kartpostallar, belediye encümen kararları, haritalar, basın açıklamaları gibi pek çok kaynak da var. Ekoloji arşivine arşiv.ekoloji.org.tr adresinden ulaşabilirsiniz. Ben Weaver'ın ismi ve programlarımızı derleyen Büşra Yar. Bugünlük sizlere pozy.org'dan pozy mutlu bir haberle veda ediyoruz. Ege Orman Vakfı Genel Müdürü Metin Gençol Menderes yangınının çıktığı andan itibaren vakfa vatandaşların ulaşarak bağışta bulunmak istediklerini söylediklerini aktardı. Bunun üzerine İzmir'de faaliyet gösteren 7 sivil toplum kuruluşu bir araya geldi. Hedef 1 milyon fidan kampanyası başlattı. Vakıf hesabına yatırılan bağışların tamamı Orman Genel Müdürlüğü'nün hesabına aktarılacak. Yasaya göre yanan orman alanlarının Orman Genel Müdürlüğü tarafından ancak ahşandır da bildiğine dikkat çekildi. Kampanyaya yoğun ilgi olduğunu işaret eden İzmir Ege Orman Vakfı Genel Müdürü Gençol şu ana kadar 300 bini aşan bir bağış var. Halen daha çok arayanlar var diye beyan etmiş.